Elhamdülillahi Rabbil Alamin. ve salatu ala Resulina Muhammeden ve ila alihi ve sahfihi ecmain Bir soru gelmiş. Kur'an okurken ya da okunurken ayakları uzatmak uygun mudur? Dinleme ve okuma adabı nasıl olmalı diye. Şimdi bu Osman Gazi hikayesi var ya, biz bununla büyüdüğümüz için hani musaf olan odada sabaha kadar dizüstü oturmuş falan diye ee, arkadaşlar bizim Türkler böyle mushafın kendine yani hani kitabın kendine ama burada tabii o sorulmuyor. Kıraat soruluyor. Efendim e, dahi çok saygı, çok hürmet gösteririz. E, okunurken ayaklar uzatılabilir mi? Kısa gideyim. Çünkü sorulara çok uzun cevap vermek de doğru olmuyor bazen. Uzatılır arkadaşlar. Delilim. Ellezine yedkurunallaha kıyamen ve ku'uden ve ala junubi ayetidir onlar ayaktayken otururken ve yanları üzerine uzanmış haldeyken Allah'ı zikrederler yani Kur'an'ı da okurlar Allah'ı da zikrederler e, ailemizden bir delikanlı böyle bir gün camiye gitmiş ayaklarını e, erken gitmiş uzun bir vakit var namaza. Ondan sonra bir müddet sonra demek ki işte namazını kıldı etti. Bir müddet sonra eza, namazı bekleyecek. kıblenin yan tarafına, yan duvarına oturmuş. kıbleye doğru değil, ortaya doğru. öyle ayaklarını uzatmış. O şekilde oturmuş. Kur'an'ı almış, Kur'an okuyor. Amcanın biri gelmiş. Ondan sonra işte öyle okulmaz. Ayaklarını topla falan demiş ona. Çok bozulmuş arkadaşlar. O da ona demiş ki, sen camiye gelip Kur'an okuyanı değil, dışarıda başka şeyler yapanları efendim et demiş. Ha, ama e, yani böyle hani gençleri de bıktırmayalım anlatabiliyor muyum? E, fakat tabii birbirimize yani camidekiler ikaz edilmez diye bir şey yok. Birbirimizi de edelim ikaz. Yalnız bu cami zabıtaları var. Bazıları cami zabıtası arkadaşlar. Ben onlara öyle isim taktım. Gerçi biraz sonra <gülüyor> okuyacağız birbirinize kötü isim takmayın diyor Cenab-ı Hak. Ama ben belli bir kişiye değil yani bir <gülüyor> tarz var bir tarz. O tarzın ismi benim zihnimde cami zabıtası. Zabıta gibiler arkadaşlar camiye girer girmez kimi ikaz etsek. Kim işte tahiyyatta nasıl oturuyor? Ayağını şöyle yapacaksın. Öbürü pantolonla namaz kılıyor. Pantolonla kılamazsın. Hatta yine gençlerden biri anlattı. Namazdayken tepesinden etek geçirmiş. Kadın yani gitmiş eteği almış böyle giydirmiş. Hani bu artık bedene müdahale. Yani o derecede. Efendim bazen bizim bazı şeyleri olmaz zannetmemiz. Bilgimizin azlığından kaynaklanıyor arkadaşlar. Fıkıh bilgisi hele hele de sadece kendi mezhebinizi değil, başka mezheplerdeki yaklaşımları, hepsini bilemeyiz ama yani ihtilafları, başka mezhap alimlerinin söylediklerini bilmek. Mesela bu konuda şeyi çok yardım eder, seyahat etmek. Yani Malezya'ya bir gidin, Sudan'a gidin, Afrika'ya gidin, işlenebileyim başka bir İslam ülkelerine gidin, dolaşın. Hiçbir şey yapamıyorsanız Umre'deyken şöyle hep de ibadet etmeyin, arada oturun. Nasıl bu Müslümanlar? Ne yapıyorlar? Nasıl davranıyorlar? Bir bakın yani. Dolayısıyla o estetik kazandırıyor arkadaşlar. Yani sadece senin tarzın değil. Ama biz Umre'ye ve hacca gidince de şöyle bir kanaatle dönüyoruz. En iyi Müslümanlık bizimkisi. Onlar çok pis, çok şeyler, çok efendim saygısızlar. Kur'an'ı yastık yapıp yatıyorlar. Ama arkadaşlar içini içiz Kur'an zaten. Yani mesela o insanın bilmiyorsun. Elhasıl böyle birbirimizi çok yargılamayalım arkadaşlar. Bilmek lazım. Dinleme ve okuma adabı nasıl olmalı? Şunu söyleyeyim. Canlı okunan Kur'an'ı, yani o anda orada okunuyorsa, isterse televizyonda olsun, dinlememiz farzdır. Yani o sırada iş yapamayız, başkasıyla konuşamayız, telefona bakamayız. Yani canlı okunan Kur'an'ı okumak, arkadaşlar farz-ı kifayet, dinlemek farz-ı ayındır. Bakın az önce kimler dinlemiyor, kimler ses yapıyor? Kafirler. Ama bandtan olan... Yani o anda okunmuyor. Mesela YouTube'u açmışsın veya bir işte şey, bir kayıt, eski kayıt açmışsın. Mesela evde Kur'an okunsun diye bunu yapın arkadaşlar. Evlerinize hem bereket vesilesidir, şifa vesilesidir. Hem çocuk, özellikle küçük çocukların kulakları o sese dola, o sesle dolar çok kolay Kur'an öğrenirler, çok kolay telaffuz ederler. Yani böyle de bir eğitim fayda, eğitici faydası var. Mesela ben çok yapıyorum, gece yatarken şeyi açıyorum, bir tane çok kısık sesli bir cüz mesela açıyorum, ondan sonra kayıttan kulaklığı da takıyorum. O böyle çok kısık şekilde sağlıksız olabilir. Siz benim yaptığımı yapmayın. İlla diye onu söylemiyorum. Örnek alın diye değil. Yani yaptığımı anlatmak için. Çünkü uyku sırasında arkadaşlar dinlediklerimiz de bizim şuur altımıza, kalbimize, beynimizin arkasına gidiyordur, kaydoluyordur diye düşünüyorum. Elhasıl mümkün olduğu kadar artırın Kur'an dinlemeyi. Ama canlıysa, o anda okunuyorsa bütün işimizi bırakıp, onu dinlememiz gerekir. Efendim şimdi biz e, Hucurat Suresinin 11. ayet-i kerimesindeyiz. Hamdeleyi, söyledim mi en başta? Söyledim değil mi? Evet, tefsire başlarken tekrar bir söyleme ihtiyacı duydum. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bu 11. ayet-i kerime arkadaşlar şu ana kadar işlediklerimiz Baştakiler peygamberimizle ilişkimizi anlatıyordu. Ondan sonraki bölüm müminler arasındaki çatışma konularını anlattı. Ve müminlerin birbiriyle kardeş olmasını yani Müslümanlar arasındaki ilişkileri anlattı. Hatta siyasi ilişkileri, askeri ilişkileri anlattı. Şimdi daha birebir, tam birebir ahlaktan bahsediyor yani. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. لَا يَزْخَرْ قَوْمٌ min قَوْلُ Bir topluluk bir başka toplulukla sakın ola alay etmesin. Tefsir şöyle diyor. Müminler arasında ıslah ve ittika emrolunduktan sonra hatırlayın önceki ayetleri. Müminler arasını ıslah etmek ve birbirine takvayla, bunu ancak takvayla başarabileceğimiz için takva sahibi olmak emrolunduktan sonra o uhuvvet yani kardeşlik ve salahı ve barışı, salah barış demek, o uhuvvet ve salahı haleldar edebilecek yani bunu bozabilecek. Şimdi müminler arasında bir kardeşlik olacak, bir barış ortamı olacak. Eğer iki mümin grup birbiriyle kavgaya girişirse, isterse küçük ölçekli bir kavga olsun, isterse büyük bir iç savaş olsun, diğer Müslümanlara bunu durdurmak, bunu ara bulmak ve onları barıştırmak farz diğer Müslümanlara. Ama hangi Müslümanlar hatırlayın yetki sahibi olanlar yani duruma göre. Efendim farz. Şimdi barış sağlandı. Bu sefer bu barışı nasıl koruruz? Bu barışı, kendi aramızdaki bu barış ortamını nasıl koruruz? Şimdi arkadaşlar, kendi ülkemiz için bile geçerli bu. Siyasi görüş ayrılıkları yüzünden birbirine düşen, beş vakit namaz kılan iki taraf da birbirinden dindar. Yani bakıyorsunuz şunlar da dindar, bunlar da dindar ama böyle birbirlerine düşmüşler. Sonra işte bir kalkışma yaşadık arkadaşlar. Allah'a çok şükür. Allah kurtardı bizi o fitneden. İnşallah kalıcıdır. İnşallah kalıcı bir şekilde kurtarmıştır. O efendim. ve bir hani görece de olsa bir sükunet, bir barış sağlandı. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? İşte diyor bu uhuvvet ve salahı haleldar edebilecek cahilliklerden sakındırmak ve müminler arasında ıslah ve ittika... Yani barış ve takva hissine çünkü en kıymetliniz en muttaki olanınızdır diyecek birazdan. Yani siz çeşitli şekillerde kendinizde bir üstünlük görebilirsiniz. Karşı tarafı, işte bizim taraf daha iyi, karşı taraf daha kötü Müslüman falan zannedebilirsiniz. Bunu çeşitli sebeplere bağlayabilirsiniz. Kimisi ırk yüzünden yapıyor, kimisi işte nesep, asalet yüzünden yapıyor, kimisi eğitim, eğitim takıntısı, takıntısı var mesela. E, genel olarak diğerlerini küçümsüyor. Böyle daha seçkinci olabiliyor falan. İşte allah Teala diyecek ki bunların hiçbirisi. Sizin aranızda bir üstünlük sebebi varsa o da takvadır diyecek. O gelecek oraya böyle bir nevi bizi hazırlıyor. İşte müminler arasında ıslah ve ittika takva hissini en yüksek bir samimiyet ile tatbik ettirecek mütekabil hürmet Telkin eylemek için. Yani e, bu samimiyeti müminler arasındaki ıslahı tatbik ettire, ettirerek karşılıklı hürmet, telkin eylemek. Yani birbirimize saygı telkin etmek. Ve bu suretle İslam'ın daha birçok kavimlere yayılıp inkişaf edeceğine işaret ile orada o işaretle arkadaşlar? Kavun kelimesi geçmesi ayette. Yani birbiriniz demiyor. Hiçbir kavim diğer kavimle alay etmesin diyor. Orayı da açıklayacak. Efendim o geniş, o huvveti, e, tarsin edecek. Ne demekmiş bu Tarsin bakalım? Sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek demek. Efendim, tehzibe, o yüksek ahlaka yükseltmek üzere bu iki ayet, bir paragraf, bir cümle arkadaşlar, elmanlı böyle. Bu iki ayet, ümmete talim edep ile huzur ve gıyapta ahlaki bir irşattır. Yani bu, bu iki ayet, ümmeti Muhammed'in ahlakını yükseltip birbirleri arasındaki barışı, tahkim etmek, sağlamlaştırmak ve hatta bu sayede İslam'ı ve İslam kardeşliğinin daha başka kavimlere de yayılmasına zemin hazırlamak üzere bu, bu ayet, efendim bu iki ayet ümmete müthiş bir ahlaki eğitim veriyor. Nuzulü hakkında birkaç sebep zikrolunmuştur. Daha haktan rivayet olunduğuna göre beni temimden bir kavim Beni temim bir kabile arkadaşlar, Kureyş'ten bir soy yani. Bilal-i Habeşi, Habbab, Ammar, Süheyb, Ebu Zer, Salim Mevla Huzeyfe gibi zevat ile istihza etmişlerdi. Bunlar kim arkadaşlar? Hepsini bak biliyoruz. Bilal-i Habeşi, Habbab bin Eret, Ammar bin Yasir, süheyb Rumi, ve Salim Mev ebu Zer dün bahsettim. Salim mevla Huzeyfe. Bunlarla alay etmişler. Bunların hepsi neredeyse köle arkadaşlar. Ya köle ya köle soyundan geliyor. Çok fakirler, çok alt tabakadanlar. Bunlarla alay etmişler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan ze e orada da bak peygamberimizin Ailesi içinde bile olmuş. Zeynep binti Huzeyme el Hilali'yeyi kısalığından dolayı eğlenmişti. Hatta okuduğum rivayette Hazreti Ayşe bir işte herhalde bu hanım onu böyle çok kısaymış böyle yapıyor eliyle. Yani ne kadar kısa, hani yere yakın demek istiyor yani ne kadar kısa demek istiyor. Peygamberimiz diyor ki ya Ayşe öyle bir şey yaptın ki. Denize karışsaydı tadı değişirdi diyor. Yani o kadar büyük bir pislik, o kadar büyük bir kötülük yaptın diyor. Birinin boyuyla eğlendiği için. Şimdi onu düşündüm sabah okuyorum burayı hazırlık için. Arkadaşlar bizde bunlar show programlarının temel malzemesi alaylar işte dalga geçme bedeni özelliklerle veya birtakım yörelerle vesaire Bir de onları para verip izliyoruz arkadaşlar. Kezalik Hz Ayşe ile Hz Hafsa Ümmü müseleme hazretlerini kısa diye konuşmuşlardı. İbni Abbas'tan Hazreti Safiye binti Huyey Rasulullah'a gelmiş. İbni Abbas'tan bir rivayete göre Hazreti Safiye Peygamberimizin eşi Rasulullah'a gelmiş. Kadınlar bana Yahudi kızı Yahudi diye söz atıyorlar demiş. Yani Hazreti Safiye e, Hayber Yahudilerinin reisinin kızıdır, efendim. Peygamberimiz onunla evlenmiştir peygamberimizin diğer eşleri demek aralarında bir sürtüşme çıktığında bir şey olduğunda Yahudi kızı Yahudi diyorlarmış. Buradan şimdi ne, neyi de öğrenelim arkadaşlar? Bütün gücümüzle Siyonizm'den nefret ediyoruz. Ama Yahudilikten değil. Bak ikisini ayırt etmeyi de öğrenmemiz lazım. Yani bir Yahudi birey Siyonist olmayabilir. Biz onların şu anda dünyada uyguladıkları politikadan uyguladıkları işte stratejiden yaptıkları zulümlerden zulüm kelimesi de yetersiz kalıyor yani soykırımlardan nefret ediyoruz. Her bir ferdi onu yapmış olmayabilir. Ona da dikkat edeceğiz yani. Yahudi, biz bir ırktan nefret etmiyoruz. Çünkü bakın biraz sonra Peygamberimiz ne diyecek? Sen onlara deseydin ki babam Harun amcam Musa Zevcim de Muhammed Yani siz kimle alay ediyorsunuz? Benim babam Harun, amcam Musa Zevcim de Muhammed Niye demedin buyuruyor Şu da rivayet olunmuştur Sabit bin Kays'ın kulağında biraz ağırlık vardı. Resulullah'ın meclisine geldiği vakit işitsin diye onu öne geçirirlermiş. Böyle mikrofon da yok tabii. Peygamberimizi duysun diye ona böyle yer açarlarmış. Bir gün gelmiş açılın açılın diye, diye Resulullah'ın yanına kadar varmıştı. Bir zata çekil dedi. Çekil yani yol ver diyor. O aldırmadı. Bu kim dedi? O zat da ben filanım dedi. O, yani Sabit Bin Kays, hayır sen filan kadının oğlusun diye cahiliyede ta'yip bulunduğu ayıplandığı bir valide söyledi. Yani annesinin bazı davranışları sebebiyle cahiliyede aşağılanırmış. O şeyi hatırlattı tekrar ona. Adamcağız mahcup oldu. Bu ayet nazil olunca Sabit, bundan sonra kimseye karşı hasep ile de iftihar etmem dedi. Yani kimin soyundan geldiğinin de hiçbir önemi yoktur arkadaşlar. Çok kötü bir soydan gelip çok kıymetli biri olabilir birisi. Biz soylarımızdan ve getirdiğimiz genetik özelliklerden, mizaçtan etkileniriz hayata başlarken. Onun etkisinde başlarız. Ama onu hayra kullanmak her zaman bizim lehimizedir arkadaşlar. Merak edenler Malcolm X'in hayatını okusunlar. Efendim bir de Ebu Cehil'in oğlu İkrime Müslüman olmuştu. Bazı kimseler ona bu bu ümmetin firavununun oğlu demişlerdi. Gücüne gitmiş Rasulullah'a şikayet etmişti. İşte bu ayet bu sebeplerle nazil oldu. Kurtubi demiştir ki suhriyet yani alay etmek, istihkar ve istihane. Ve gülünecek ve cihle ayıp ve noksana dikkat çekmedir, tembihdir. İstihkar, hakaretten geliyor arkadaşlar, aşağılama demek. Yani alay nasıl olur? Ya hakaret etme suretiyle olur, ya istihane, hafife alma. Karşındakini basit görme, hafife alma suretiyle olur. İşte onda gülünecek şeyler bulma yoluyla, o ayıp ve noksanlarına dikkat çekme yoluyla olur bazı fiilini veya kavlini yani onun o kişinin bazı davranışlarını veya söylediği sözleri hikaye etmek suretiyle veya işaret ederek veya ima ile imada bulunarak yahut la kırdısına veya işine veya herhangi bir kusuruna veya suratına gülmekle de olur. Yani mesela şiveli konuşuyordur ona gülersin. Böyle alay etmek. Amaçlı. Diğer bir tarife göre bir şahsı huzurunda gülünecek ve cihile kavlen veya fiilen tahkir etmektir. Kamusun tabirince insanla eğlenmek. Yani karşındaki insanla eğlenmek amaçlı. Razi burada murat olan manaya göre bunu şöyle tarif etmiştir. Bakın ne diyor şimdi? Bu ayette yasaklanan nedir yani? Mümin kardeşine tazim ve iclal gözüyle bakmayıp, iclal ne demek? Celal'den geliyor arkadaşlar. Mümin kardeşine tazim yani onu büyük göreceksin, azametli göreceksin ve iclal ve onu böyle mertebe sahibi, hürmet edilecek birisi olarak göreceksin. Böyle bakmayıp onu derecesinden ıskat ederek, düşürerek iltifat eylememektir ki ihvanımızı hakir görmeyin, ihvanınızı yani din kardeşlerinizi hakir görmeyin, küçültmeyin demektir. Yani لَا يَزْحَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ demek. Yukarıdaki ayetlerde bütün müminlerin kardeş olduğunu söyledi allah Teala. İşte bu kardeşlerinizi küçük düşürecek, küçük görecek o şekilde herhangi bir alay Küçümseme, konuşmasına, sülalesine, boyuna posuna, fark etmez memleketine, onun gücüne gidecek ve toplum içinde onu küçük düşürecek şekilde asla din kardeşimize davranmayın demektir. Peki niye kavim geldi? Hiçbir kavim başka bir kavimle diye. Kavim tabiri aslında kaimin cemidir. Ve kendilerini müdafaya kıyam edebilecek, yani girişebilir erkek cemaatine denir. Yani kendisini müdafaa edecek şekilde dövüşebilecek erkek topluluğuna kavim denir. Çünkü kaim ayağa kalkan demek. Kaim ayağa kalkan demek. Efendim, kavmi ve kavmi Firavun tabirlerinde olduğu gibi. Kadınlara da şubulü vardır. Çünkü kadınlar, hoşunuza gitmeyebilir arkadaşlar, dil bakımından söylüyoruz, erkeklere tabi kabul edilmiştir. Dolayısıyla kavim kelimesinin içinde kadınlar da var. Burada erkek ve kadına ayrı ayrı ihtar olunmak üzere, şimdi ayetin devamında وَلَا نِسَاُنْ مِنْ in geldi. Yani hiçbir kavim, hiçbir kavimle, hiçbir kadınlar topluluğu da Başka bir kadınlar topluluğuyla alay etmesin. Halbuki kavmin içinde kadınlar da olduğu halde neden kadınları ayrıca tekrar zikrediyor arkadaşlar? Kavim ve nisanın tenkiri, nekra gelmesi, yani belirsiz, başında el takısı yok, nehide, şuyu ve tamim ifade etmek için. Yani herhangi bir kadınlar topluluğu, dereceniz, makamınız, mertebeniz ne olursa olsun başka bir kadınlar topluluğuyla alay etmesin. Hiçbir kavim de başka bir kavimle alay etmesin. E, niye kadınlar ayrıca geldi arkadaşlar? Onda da nükre, nükre, nükteler vardır diyor. E, cem'i ve nekra gelmesinde nükteler vardır diyor. Ama o söylememiş, ben söyleyeyim. Acizane kanaatim arkadaşlar. Bu küçük görme, insanları sınıflandırıp o sınıflara göre tasnif etme. Yani alt tabaka, üst tabaka, işte ne bileyim daha hürmete layık, daha az hürmete layık vesaire. Böyle insanları ayırma yani konusunun acizane kanaatim. İnşallah yanılıyorumdur. Ben kadınlarda daha fazla olduğu kanaatindeyim. Kadınlar. Hatta şunu duydum mesela. şey Arkadaşlık yapacağı gidip geleceği kişiyi bile ailesine, soyuna ama soydan kastım iyi bir soy, ahlaklı bir soy değil. Yani meşhur birimi Varlıklı birimi Bana bir şey gelecek mi? Yani ben oraya yakın durduğum zaman bir efendim gibi böyle belirleyen, ona göre insanları ayıran, ona göre davranan insanlar var arkadaşlar. İnsanlara selam verirken bile <gülüyor> selam verirken bile o statüye göre, durumuna göre selam veren insanlar var. Çok felaket bir şey bu yaptığımız arkadaşlar. Şimdi bizim buradan anahtar iki kelimeyi öğrenmemiz lazım. Müminin mümine davranışının olmazsa olmaz kuralı tazim ve iclaldir. Her mümin saygıya layıktır. Her mümin Allah katında yerini biz bilmiyoruz. Ona hürmet edilmesi lazım gelir. Onu büyük biri gibi, yani önemli biri, Allah katında büyük biri gibi ona davranmamız gerekir. Yani şöyle düşünün, her müminin arkadaşlar, Allah'tan olma muhtemel değil mi? Öyle ihtimali yok mu? Var. Evliyaullah'ın hepsi kendisine evliyaullah olduğunu bilir mi? Bilmez. Bilmez. Arkadaşlar, nice Allah dostları vardır ki Allah onları kendine dost olarak seçmiştir, onların haberi yoktur. Dolayısıyla kendisinin bile haberi yok, zaten göğsünde bir tabelayla da gezmiyor. Efendim senin hiç haberin yok. Dolayısıyla her mü'min Allah dostu olabilir, kendisi de bilmeyebilir. Ben de bilmeyebilirim. Allah dostu olmanın makamla, mevkiyle, kıyafetle, statüyle, diplomayla, kariyerle, ünvanla, titirle hiç alakası yoktur. Bunların hiçbiriyle, parayla, pulla alakası yoktur. Dolayısıyla ben hep şunu söylerdim. Çok uzun zamandır dinleyenler var aranızda. Onlar hatırlar. Aman ha... Bir Allah dostunun kalbini kırarsınız arkadaşlar. Hayatınız boyunca hiçbir işiniz rast gitmez. Sebebinin de ne olduğunu bir türlü bilemezsiniz. Böyle ya niye benim işlerim böyle oluyor falan dersiniz. Allah korusun. Onun için asgari bir saygı davranışı belirleyin kendiniz için. Bunu bir defa herkese göstereceksiniz. Herkese. Tanıdıkça ahlakını, ilmini, başka evsafını... Güzel huylarını bildikçe daha fazla hürmet gösterebilirsiniz. Ama herkes asgari bir tazim ve iclale bütün müminler layıktır. Müminlerin, evet Rahman Rahim ismi farkı gibi, müminlerin dışındakiler de arkadaşlar Allah'ın yarattığı kul olma itibariyle hürmete layıktır. Yani onları da hor göremezsin, böyle peşin peşin. Bir düşmanlık görmedikçe, bir kötülük görmedikçe arkadaşlar hatta ve hatta düşmanlık bile görsen Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem savaşla ilgili hadisleri vardır, tavsiyeleri, emirleri vardır ordusuna. Mesela bunlardan biri öldüreceğiniz zaman acı çekmeden öldürmektir. İşkence edemezsin, kasten bilerek acı çektiremezsin. Öldüreceğin zaman acı çekmeden öldüreceksin, acı çektirmeden öldüreceksin diyor. Efendim, onun bile senin üzerinde böyle hakkı var yani. E, savaşın da bir kuralı var. Şimdi diyor ki, müfret gelseydi kavim ve nisa, müfredin istirakı daha şumullü olduğu halde kavmun ve nisa, vela nisaun diye cemi münekker gelmesinde de Getirilmesinde de nükteler vardır. Bu evvela, şimdi burada e, hikmetler sayıyor arkadaşlar. İslam'ın sade fertlere değil, birçok kavimlere şuyu ve intişar edeceğini bir ihtardır. Yani kavim kavim bu İslam yayılacak demek ki ki Allah derler burada sizden hiçbir kavim başka bir kavmi küçük görmesin diyor. Bunu da çok yapıyoruz arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Ben diyordum ki bizim milletimiz ırkçı değildir. Çünkü biz Osmanlı bakiyesiyiz. Osmanlı'da 72,5 millet Osmanlı olarak yaşadı. Farklı farklı ırklar, diller, kaç tane dil konuşuldu bu coğrafyada yani. Hepsi Müslüman tebaa olarak, Müslüman kardeşler olarak hatta gayrimüslimler bile yaşadı. Onlarla komşuluk ettik vesaire. Biz ırkçı olmayı izliyordum Ne zaman ki arkadaşlar Suriyeliler Türkiye'ye gelinceye kadar, ne kadar ırkçı olabildiğimizi, zalimce hem de, böyle sadece alay etme falan değil, kirayı daha pahalı isteyerek, onları daha düşük ücretle çalıştırarak, onları tahkir ederek, alay ederek, küçümseyerek arkadaşlar, gerçekten e, e, ilime, kemime kadar bu davranışlardan utanç duyuyorum arkadaşlar. Utanç duyuyorum. Ve bizim hesabımız, Alman'ın, Fransız'ın, İngiliz'in, Müslümanları küçümsemesinden daha şiddetli olacağını düşünüyorum bu konudaki hesabımız. Çünkü biz Müslüman kardeşimize yaptık. Müslüman kardeşimize yaptık arkadaşlar. Ee, Allah hiç kimse kavmini kendisi seçmedi. Çingene, çingene olmayı seçmedi. Sen bu geldiğin aileyi kendin seçmedin. Arap, Arap olmayı veya onda bir zaten hiçbir şey yok. <gülüyor> Tam tersine biz onlara imreniyoruz. Yani ben imreniyorum şahsen. Ne kadar isterdim? Ana dilimin Arapça olmasını mesela yani. E, bunda da tabii var bir hikmet. Çünkü bizim de sevabımız ona göre fazla olacak inşallah. Onların da sorumlulukları ona göre daha fazla. Yani hiçbir millet arkadaşlar. Cinsiyet de öyle. Kadınları da hor göremezsin. Sen yani sen erkek olmayı sen mi seçtin? Veya doğuştan gelen bazı özellikleri zekayı, mesela zekayı çok kutsuyorlar bugün insanlar, Müslümanlar arasında da ne yazık ki çok yaygın. Bende de böyle öyle bir eğilim vardır yani, hep böyle kontrol altında tutmaya çalışırım zekaya biraz hayranımdır. Ama arkadaşlar zeka tek başına hiçbir şeydir. En zeki varlık yeryüzünde bana göre şeytandır. Şeytan çok zekidir. Eğer zekayla, yani Firavun geri zekalı mıydı arkadaşlar? Bir düşünün, mesela zeki olmadan mafya babası olunur mu? Zeki olmadan kiralık katil olunur mu? Yakalanmayacaksın. Ajanlık yapabilir mi bir insan zeki olmadan? Hain olunur mu zeki olmadan? Bir tane yalan söylersin, bırakın hainliği. Siz de bilirsiniz arkadaşlar, e, siz söylemiyorsunuzdur da söyleyenlerden duymuşsunuzdur. Bir tane yalan söylersen o yalanı korumak için 20 tane daha yalan söylemen lazım. O yalan ortaya çıkmasın diye. Daha 20 kere yalan söylemen gerekir. Yani kötülük, günah bunların hepsi zeka ile oluyor. Onu bir, unutmayacağım bir de o yalanını. Çünkü unutursan bir dahaki sefere <gülüyor> efendim açığa çıkarırsın. Kendi kendini yalancı çıkarırsın. Yani bakın bütün kötülükler, en basitlerini ben örnek veriyorum. Bunlar hep zeka ile oluyor. Zeka bir insanı Allah katında yükseltmez arkadaşlar. İman ve ahlak insanı yükseltir. Dünyevi başarı da zeka ile tek başına olmaz. Ona çalışkanlık ve disiplin eklenmedikçe. Arkadaşlar, işte bizim oğlan çok zeki. Hiçbir şey ifade etmez arkadaşlar. Çalışkan değilse, o zekayla çalışmadan işte en fazla liseyi bitirebilir. En fazla. Çok zeki ise gerçekten. Ondan sonra yine yapamaz. Onun için arkadaşlar yani neye değer veriyorsunuz? Bir de zeka kalıtsaldır. Hiç kimse zekasını kendisi seçmiyor. İşte mesela bazıları anlamadığım bir şeydir arkadaşlar. Renkli göze hasta. Hasbunallah ve nimmel vekil. Yani gözlerimizin renkli olmasının bir rüçhaniyet olduğunu bayağı bir 30 yaşına doğru falan anlamıştım. Hiç arkadaşlar hiç fiziksel sebeplerle övüldüğümüzü hatırlamıyorum ben. Çocukluğumuzda. Böyle bir terbiye vardı. yani Sadece ailemizde değil, etrafta da. Yani çok nadirdir. Çok nadir. İki sebepten övülürdük evde. Bir, dini bir şey yaparsak. Yani Kur'an okurken görürlerse bizi, namaz kılarken görürlerse böyle şeyler. iki güzel karne getirdiğimiz zaman. Bunun dışında arkadaşlar ne var ki saçı sen mi kazandın? Gözünün rengini sen mi çalışıp kazandın? Bunlar Allah vergisi arkadaşlar. Hiçbir meziyeti de yoktur. Bu işte beyaz ırkın üstün olması, sarı ırkın, siyah ırkın bilmem kalırt denilen şu işte ara ırkların falan aşağılanması bu nedir? Bir gün bir yerde konuşuyoruz. Bana çok dağıtıyorsun diyorlar ama burası benim çok hassas noktam arkadaşlar. Bir yerde konuşuyoruz. Hindistan'a seyahate gitmişler. Bu seyahatleri anlatmak da çok moda. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Sorulursa anlatın. Sorulmadan işte ben de falan yerden geldim yeni falan. Ee, Yani bu hani oraya kaç paraya gidildiğini biliyoruz. Efendim yani ona gücünün yettiğini mi hani söylüyorsun? Ee, neyse gel Hindistan'a gitmiş anlatıyor nasıl pisler, nasıl pisler, nasıl pisler onu anlatıyor. Ee, yani bir ırkı kötülüyor. Bakın, Hintlilerle hiçbir ilişkim yok arkadaşlar. O kadar sinir oldum ki, ırkın kötülenmesine. Dedim ki, evet dedim, onlar çok pisler. Biz de dedim, pazardan getirdiğimiz meyve sebzeyi bile Önce sabunlu suyla, sonra duru suyla yıkıyoruz, sonra kuruluyoruz, sonra bilmem ne yapıyoruz. Bu arada onlar defalarca Nobel kazandılar, uzaya mekik gönderdiler. İşte matematikte dünya lideriler, mühendislikte dünya lideriler. Biz de devamlı gıcır gıcır gıcır, gıcır, gıcır tahtaları, taşları efendim siliyoruz devamlı. O yüzden biz onlardan çok daha iyiyiz dedim yani. Kendimi tutamadım yani. Onun için arkadaşlar bir hiç kimse milliyetini kendi seçmedi, cinsiyetini kendi seçmedi. Derisinin rengini, kaşının gözünü kendisi seçmedi. Bunlardan dolayı kendinizi bir şey zannetmeyin Allah aşkına ya. Zannetmeyin. Ondan sonra Müslümanlar efendim evlilik krizleri mesela yaşanıyor. Diyorsunuz ki çok ahlaklı mesela birisi çok iyi yetişmiş, çok ahlaklı falan. Arkadaşlar eğer fizik özellikleri belli bir şeyin üzerinde değilse hiç kimse talip olmuyor. Hiç kimse. Bizim daha çok burnumuz sürtürülecek bunlardan dolayı. Daha çok medeniyet krizleri biz yaşayacağız arkadaşlar. Biz yalan söylüyoruz. Ahlaka falan prim verdiğimiz yok. Bizim ahlaka prim verdiğimiz yok. Bak örnek veriyorum size. Arkadaşlar, çocuklarımıza evde mesela neyi konuşuyorsunuz? Sizin evinizde başarı örnekleri olarak kimler anlatılıyor? Başarı örnekleri, kimler övülüyor, Kim, hangi nitelikler övülüyor? Övüyorsunuz devamlı, övdüğünüz kişiler arkadaşlar köşeyi dönmüş, gemisini yürütmüş, işte ne bileyim bir yerlere sırtını dayamış. Falan filan bu insanları övüyorsunuz. Sonra 40 yılda bir de diyorsunuz ki çocuğum ahlak önemli. Arkadaşlar ahlak falan önemli değil. Çünkü siz evlenirken de, okuturken de, gönderdiğiniz okullarda da, seçtiğiniz eğitim metotlarında da bana söyleyin yani. Ahlaki kriterlerle okul seçiyor musunuz? Okul seçerken, özellikle ilkokulda arkadaşlar. Benim çocuğumun alışkanlıkları oluşacak. Burada benim çocuğumun 6-10 yaş arası arkadaşlar alışkanlıkların oluşma dönemidir. Alışkanlıkları oluşacak. Dolayısıyla bir numaralı... Buraya kimler çocuklarını gönderiyor, nasıl aileler, onların çocukları nasıl, yani profil nasıl, buna mı dikkat ediyorsunuz? Yoksa sizi hangi sınavlara, hangi derecelerle hazırlayacak okullara hem de sizin inançlarınızın tam tersini, Çocuklarınızın kafasına çekiçle çaka, çaka, çaka o körpe beyinlere yerleştirecek yerleri mi tercih ediyorsunuz? Yani o yüzden hocam tabii ki ahlak önemli falan diyenlere, ben kusura bakmayın arkadaşlar, yeni, yeni psikologlar da bize bunu tavsiye ediyor zaten. Diyorlar ki sizi seni çok seviyorum demesine bakma birinin diyorlar. Davranışlarına bak. İşte ahlak önemli diyenlere de peki, Falan kişiyi oğlunuza öneriyorum. Gerçekten çok ahlaklı kefilim dediğimizde ne yaptığına bakıyoruz arkadaşlar. Ee, öyle tabii yani şey de fizik de önemlidir evlilikte. Çünkü bir muhabbet olacak. Ama e, fizikin bütün kusurları görünmez kıldığı bir zihniyet yapımız var diye düşünüyorum. Yanılıyorsam beni şimdi uyarın. Arkamdan sağa sola mesaj yazmayın arkadaşlar. Ee, i̇kincisi... İkinci e, hikmet, suhriyet işinin, yani bu küçük görme, alay etme, e, hor görme işinin muhatarası büyük olup, bunun tehlikesi çok büyük. Çünkü neden arkadaşlar? Diyelim ki ben birini ırkından dolayı, cinsiyetinden dolayı, neyse yani fiziksel özelliklerinden dolayı alay ettim. Aslında ben neyle alay ediyorum? Allah ile arkadaşlar. Çünkü onları ona o verdi. O verdi, o seçti. Dolayısıyla bunlarla barışık olun. Köylüyseniz köylüsünüz, fakirseniz fakirsiniz. Bana bazen diyorlar ki, benim annem babam arkadaşlar temizlik işçisiydi. Annem evlere temizliğe giderdi. Ben küçükken. Hatta ben doğduğumda da bebekken de gidermiş bahsettiği bir yere... Beni götür bir defasında beni bırakamamış hiçbir yere götürmek zorunda kalmış. Bebeğim yani çok küçüğüm. Ondan sonra evin hanımı arkadaşlar hiçbir koltuğa ve yatağa beni koymasına izin vermemiş. Mutfak halısının üzerinde akşama kadar bakmış. Şimdi ben böyle büyüdüm arkadaşlar. Şimdi bunu inkar etmenin ne anlamı var ya? Ne anlamı var? Diyorlar ki nasıl anlatabiliyorsunuz? Yani saklamak çok daha zor. Öyle değilmiş gibi yapmak çok daha zor arkadaşlar. Kaldı ki bunda da çok alınacak mesajlar olduğunu düşünüyorum ben. Buradan da öğrenecek çok şeylerimiz olduğunu düşünüyorum. Yani Peygamber Efendimiz'in karşısına bir gün birisi geliyor. Tabii o benimle kıyaslanmaz asla yani. Çok asil bir aileden ama daha fakir nispeten yani. Birisi geliyor... Peygamberimizle konuşacak ama adam o kadar heyecanlanıyor ki titremeye başlıyor, konuşamıyor. Peygamber Efendimiz ona diyor ki, ''Arkadaş titreme, ben Kureyş'ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum.'' diyor. ''Kuru ekmekle karnını doyuran bir kadının oğluyum.'' diyor. Dolayısıyla bu küçümseme işinin, alay etme işinin tehlikesi çok büyük olup ona tek başına bir erkek veya kadının ikdam etmeyeceğine, böyle bir şeye bir insanın tek başına kalkışamayacağına böyle korkunç bir ahlaksızlık ancak topluca yapılabilir. Ona da burada işaret var. Çünkü niye? Topluca olunca arkadaşlar normalleşiyor. Normalleşiyor. Üçüncü olarak alay eden veya maskaralık yapan kişinin Yanında ekseriya gülüp eğlenecek ve o suretle ona arkadaş olacak kimselerin eksik olmayacağını. Yani insan niye alay eder? Tek başınayken alay edilmez ki. Maskaralık yapılmaz ki. Birileri oda güler. Dolayısıyla biz o komedilere, insanları küçümseyen, alay eden işte neyse yani onlara, bunlar zeka unsuru taşımayan e, esprilerdir arkadaşlar. Çok güzel espri olur, gülersiniz yani veya işte aa dersiniz, yani alkışlarsınız. Bir zeka ürünüdür, bir dikkat, ince düşünce ürünüdür. Öyle olmayıp işte devamlı küfür, devamlı hakaret, devamlı her şeyle, herkesle alay etmek. Yani bunlar başkası gülmeyecekse onlar yapılmaz ki. Dolayısıyla bu yüzden... Vahid'in cemaate munkalip olarak, yani bunu bir kişi yapmaya başlasa giderek etrafında onu dinleyenler çoğalacak. Gele, gelecek hemen arkasından arkadaşlar gıybet ayeti gelecek. Orada da gıybet de tek başına yapılmaz. Dinleyen birisinin olması lazım en azından. İşte bu işin böyle büyüyüp topluluğa ulaşacağını bize hatırlatmış oluyor ayeti kelime Hasılı dedi. Orada kalıyoruz arkadaşlar. Hasılı, yani sonuç olarak, özet olarak dedi. Orada kalıyoruz. Allah'a emanet olun. Bugün cuma olduğu için böyle biraz erkenden, erken de değil de daha fazla gecikmeden <gülüyor> boşaltalım.